Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar radyonuzdaydı Domino yani Domino Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler Radyoların başındakilere günaydın diyoruz Fahir çoktay Oktay Temirci Sağlık Show Modern Sabahlar radyonuzda Günaydın. Günaydın diyoruz. Ee, sanki şey hiç ölmemişler diyoruz. de. <gülüyor> sanki <gülüyor> yaşama dört elle sarılmışlar gibi. Sıkı sıkıya sarıldık. Bırakmıyoruz. Beşini bırakmayacağız. Sağlıklı adam tiplemeniz çok güzel ama zorlama oluyor biraz. Yok zorlama, Yo, zorlama değil. Sağlıkta zorlama yok biliyorsun. O kadar da 10 dakikadır falan da çalışıyorum ben. Yani, yani. baya ben antrenman yaptım. Yok <gülüyor> Yo, iyisin Oktay. Baya iyi gidiyorsun. Şey. Sağlıklı duyuluyor mu sesim? Şu Son anda sizi böyle hani... Yaşayan insanlar zannedecek Şu anda radyolarının başındakiler ellerinde peçetelerle Radyolarını siliyorlar Neden çünkü radyolarından ne akıyor Mikromanş. Sağlık akıyor Fantuş Aynen mikrop akıyor falan Aa, mikrop akıyor Fantuş hocam. mu Yok sağlık akıyor Cevabı verdikten sonra vermiyorduk değil mi Unuttum ben onları Ay bir kez daha günaydın Bir kez daha günaydın Güzel bir Ankara sabahından hepinize günaydın Dışarıda sağlıklı bir hava var e biraz bakayım. güneş görünüyor aslında. Bütün görünüyor Zaten ne düşüyor olması lazım bu ara Oktay? Cuma günü toprağa Yıl... düşecek. Toprağa mı Yıl... suya mı? Yarın e, havası şey toprak düşüyor. değil mi bunun? Toprağa düşüyor evet. toprağa düşüyor. Cemre takibini yani düşüyor, Tabii topraktan kayıp suya gidiyor. Ege daha iyi biliyor çünkü neden? Yarın ayın 27'si cumartesi günü. Orada artık çok duyurmaya gerek yok ya. 28 Şubat'ta Tatbikat Sahnesindeki gösterimi söylüyorum. Bitti mi biletler? Ah, üç, diye 3 4 tane bilet kaldı onlar da out oluncaya kadar bizde biliyorsun. Kapıdan gelenler mağdur olmasın diye şey yapma. Artık lütfen duyurma. İlla bir şey duyacaksan hani 13 Mart'ta İstanbul'da. Beşiktaş Kültür Merkezi'ndeki gösteriyi illa onu şey yapacaksın. Beşiktaş sanki. Kültür Merkezi diye mi geçiyor yoksa BKM Mutfak diye mi geçiyor? BKM Mutfak diye geçiyor. BKM Mutfak. BKM Mutfak. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Ege? BKM Mutfak falan. Oradan bilet satıyorum abi. Bilet <gülüyor> gelirlerinde. <gülüyor> Fahim sen yani alayım, şey sen yapayım. onu şey yapamadın ya? Bu adımın biliyorsun üzerine yapışmayan ana akım Ege diye bir <gülüyor> lakabı vardı. Yani sen niye bu her 13 Mart konusu açıldı? Ha, her 13 soyusunu... Mart'ta ne bileyim böyle bir EKM Hani ne yapmaya çalışıyor ben onu anlamadım. A Teflon Ege lakabı. E orada Ege da. lakabını ezdi geçti o yüzden tutmadı. Ama orada demek demek ki yanlış. bilet satışlarından para kazanmaya çalışıyorum. Çakal. Yaptığım şey kazanıyorsun bu. Kazanıyorsun da bize mi kazanıyorsun? Ne oluyor yani? Biz burada orada aynı yemiyor muyuz? Orada haklı doğru. Karşıt tamam. görüş programına hoş tamam. geldiniz hoş <gülüyor> izleyiciler. <gülüyor> Ay evet amman dikkat diyoruz. Neye ee, dikkat, dikkat diyoruz daha Bismillah <gülüyor> ya, Bismillah Bismillah falan da yani amman dikkat diyoruz. Çünkü bugün hem başbakanın hem cumhurbaşkanının doğum günü. Özellikle aday adaylarına e, özellikle dikkat. olmak üzere e, sevenlere gelenlere gülenlere teşekkür ediyoruz. Yalnız diyoruz. bir şey söyleyeceğim nokta evet. Yani bu benim doğum günü adisemden sonra bu popüler oldu. Nasıl? Çünkü baktılar gördüler ki nasıl ki Fahir için doğum günü çünkü tarih ikiye ayrılıyor Fahir Öğrencin doğum gününden önce, önce ve Fahir Öğrencin doğum evet. gününden sonra doğum bu, yılıyla da alakası yok hani değil, İsa'da değil, bu, mesela öyledir İsa'dan önce İsa'dan sonra, sonra diye. Sen Ama de yıl içinde yıl içinde önce ve sonra iki, <gülüyor> olarak ki bu, bu her yıl tekrar eden bir hadise <gülüyor> evet. yani ben bundan rahatsızlık yok bu çünkü bu şey alınıyor örnek alınıyor ve herkes bakıyorum çakır çakır herkes doğum günlerini çatır çatır ortaya çıkarmaya başladı. Evet bundan önce e, kimliklerde bile yazmıyordu zaten bildiğim kadarıyla. Çaresizce bir Ege'ye baktım. Ege'ye de bana o anda çaresizce baktığını hissettim. Ben de zaten e, Hasta bir adamı yalancı çıkarmak olmaz diyerek. E, tabii canım yani. Aklıma gelen ilk desteği şey yaptım. Sağ ol canım benim. Ay, evet e, ne ben bir kere daha böyle üstü kapandı gibi geldi bana. Aman, Aman dikkat. dikkat. Sakın kimseciklere söz vermeyin ve karıştırılmasın. Bu ee, mehter takımı önemli. kılığında aday adaylığı pozu veren adamlar şimdi arayabiliyorlar mı mesela? Mehter kılığı değil canım o Konya'da direkt Selçuklu şeyini hünk hünkârı tatında Yok başka da. yer tokatta da başka adamlar. adam var. Demek ki son dönemde popüler biraz. Ya birileri böyle şey e, ne derler e, bu Kı kıyafet şeyi değil yaptı. Kılıç kalkan ekibi komple aday adayı olmuş gibi bir şey yani. Veya işte ben görüyorsunuz ilk, ilkokulda tiyatro takımındaydım. Onu mu, yani mu anlattım? Demek arkadaşlar? ki herkesin içinde öyle bir şey varmış öyle bir e, sen de giymek istemez misin şöyle güzel bir mehter şeyi? başka kıyafetlerde de giymek istersin mesela bir kadın kıyafeti ya de, o de giymek istersin mesela eşiyle anlaştıktan sonra istediği kıyafeti giysin istediği hayal dünyasında istediklerini yapsın ben padişahmışım falan diye böyle şeyler ya ama tabii ki onlara bizim bir şeyimiz olamaz bunu niye billboardlara koyuyor bu, bu fantazi dünyasını <gülüyor> yani bir paylaşıldıkça güzel dedi herhalde birisi o da olabilir doğru hakikaten şimdi onlar mesela deliriyorlar değil mi yani şey bu, tabii telefonlarında yani. göstermeleri lazım. Cumhurbaşkanı önce aradı falan i̇şte diye. İşte orada kim, kim önce aranacak? Cumhurbaşkanı canım. canım protokol hiç... zaten. Normal Öyle gazetelere mi? ilan veriyorlar ya. Hatta ben ilanı. olsam başbakanı hiç aramam. E, tabii tabii tabii. Cumhurbaşkanı aradı mı oğlum derim ben. Beni niye aramadınız derse. Ama arayınca yeter diye düşündü falan dedi. Artistsiz bile konuşabilirler. Bu bir hata olabilir. Yok ada adayları. Hata olabilir. Ada adayları rahatlıkla cumhurbaşkanını arayarak geçirebilirler. Bir kontür bir kontürdür. Gerçi biz faal eski Türkiye gibi düşünüyor olabiliriz. Yeni Türkiye Yani yeni söylediği yine şey olabilir. Doğru olabilir. Ama yine de. Bu bugün hangi gün? Bir dakika 26. Yani ne burcu oluyoruz? Balık olur. Balık. Balık mı? Balığa girer mi? Balığa galiba. Nereye gider? Balığa gider. Doğru. Ülkemiz adeta bir balık burcu diyorsunuz yani. Türkiye'nin burcu da akrepti galiba yani değil tamam, mi? Yani tamam o kırılış şeyine göre ama tabii ki yani hükümetlere göre bakacak olursak e, şu anda devletlere devlet... göre baktığın zaman ne oluyor? Balık şey burcu mi? oluyor. Hükümetin başındakiler mi? E tabii hükümetin başındakilere göre değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı da başbakan... E, diyorlar ya balık şimdi Burcuysa... cumhurbaşkanı e, çok siyasetin içinde Aha. efendim onun tarafsız olması gerek. Bir şey fark etmez ki sonuçta cumhurbaşkanı ile başbakanın zaten doğum günleri aynı olduğuna Hatice... göre... Burçları aynı, karakterleri aynı olacağına. Göre, ha orada ha orada hiç fark etmiyor bir orada şey var. Şöyle burçlara katılıyorum ama karakterleri aynıya katılmıyorum. Ben çünkü, de katılmıyorum. Çünkü iki burçlar farklı aynı. Hayır. Ee, yani orada iki farklı kişi var. Ama iki balık ben, sonuçta şey değil. Aynı olduğunu balık, ben düşünüyorum. Ufak, ufak farklarla da olsa bu sonuçta en nihayetinde bir balık burcu hükmetiyor. Balık balık yani. çok iyi geçinir. Ee, o iki balık için sadece işler konusunda değil e, sadece bu dünyada değil, bütün dünyalarda dost olduğu söylenir. Aa, i̇ki balık tavaya yakışır ben, diye bir şey hatırlıyordum ben burçlarla ilgili. Fire, o metafor olarak kullandıysan yaptığın şey çok çirkin. <gülüyor> çok ben çirkin bunu de değilim. Göre, Hayır böyle yani. değil, değilim. Ben de değilim. Ben, değilim. Sen ben de metafor... hatta yazılı bile şey yapabilirim. Hayır, bu metaforun var, içinde değil. yer almadım. Hayır mesela burçlarla ilgili ya. konuşuyorum canım. Hani ha, tamam. balık balık olmaz birbiriyle. Yani burçlarla asla... ilgili konuşmuyorum da istersen oradan o konuda biz de destek verelim. Ya burçlarla <gülüyor> ilgili konuşuyorum. Bence yani. bana pek burçlarla ilgili konuşuyor gibi gelmedi sayın savcım. <gülüyor> ya ne alakası var valla burçlarla. Hasta olduğunu ve asla cezai olduk. ehliyetinin olmadığını söylüyorum. Ben falan. şu anda zaten hala... Söylemeye çalışız <gülüyor> Benim cezai ehliyetim yok şu anda benim bildiğim. İyi halden şu anda herhalde bir şey olur değil mi? Ben takım ebisemi giyerim yani sonuçta 2-3 tane de takım elbisen var benim. <gülüyor> Dediğim Neyse, gibi bir sıyrıldık bir <gülüyor> reklama gidelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hay demet, hemen demet. Mazmi kim? Ne yapıyor? Modern, modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bağa gönder dedi sevilen sanatçılarımız. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatçılarlar. Espriler, şakalar buyursunlar. Hmm. Güzel haberler, kötü haberler, iyi haberler, sağlık haberleri neler isterseniz hepsi burada. Açık büfe haber, ve haber merkezi gibi olduk valla. İsterseniz güzel bir haberle güzel başlayalım. başlayalım güzel haberle başlayalım. Çikolatayı unutun. Mutluluk nerede? Mutluluk. Et, At. At the deal. Ette değil dedim. Değil. Değil. E, e, çikolata, ne de de, çikolata muadili bir şey mi? Muadili bir şey. Gerçek... Şeker. E, üst şeker. Hayır. Üst şeker. Akide şekeri. Değil Yok, değil. Yok çikolatanın da az çok yerine tutacak bir şey. Evet, Akide yani. şekeri olamaz. Daha, daha, nane şekeri daha, daha, mi? Daha uzun soluklu diye düşünüyorum. Daha uzun soluklu. Elma şekeri. Şekerden bir çıkın be birader. Şeker değil, daha uzun soluklu. Musa. Sakız mı? Sakız gibi değil. Kakao mu? Kakao değil. Sıcak kakao mu? Emme kakao diye. mu? Emme kakao dedi Oktay. <gülüyor> emme kakao. emme Tane. Mezun olunca değil mi? Emme Kakao'cu nasıl? İşte o zaman anlayacaksınız ne oldu Emme Kakao'nun. <gülüyor> e, maalesef düş... hiçbirinize buradan puantaj veremiyorum. Çünkü puantajıma bakıyorum. Maalesef veremiyorum. Sıfır, Sıfır gözüktü. Ee, çikolatayı unutun mutluluk çekirdekte Çikolatanın vücutta mutluluk hormonu salgıladığı aşikar O konuda hiçbir şey kimseye... Kabak ya da çiğdem diye ayırmış mı uzmanlar? Valla Yoksa... fotoğrafta kabak göstermiş ne yalan söyleyeyim Kabak çekirdeği de onun da içinde birkaç tane acı çıktığı zaman var ya Evet of Mutluluk bir anda hakikaten hayal kırıklığı ve şeye dönüşüyor Drama dönüşüyor Yani o yüzden ben kabak çekirdeği değil ama bir kenarda tutun Çiğdem yani aramızda ama İzmirli var. Çıkarmak lazım galiba o acıyı da kimse çıkarmaya uğraşmıyor. Hemen acıyı nasıl başka çıkartacaksın bir ya bilmiyorsun ki. İşte kapalı kutu. yemeden, yemeden yani... önce yutmadan önce en azından savaşmadan önce hemen çıkartman lazım da bir başka kabak çekirdeğiyle bertaraf etmeye çalışıyorum. İşte ben. onu evet 3-4 tane daha kabak çekirdeğiyle şeyini acısını seyreltmeye çalışıyorsun Hı. ama oluyor mu? Olmuyor tabii canım. O bir, yani bir kalp kırıldıktan sonra bir daha onarılmıyor kolay Mali. kolay. Çin vazosu hikayesi diyorsun. Şeyle diyeyim ben size ben çiğdemciyim aslında ama şunu da kabul edelim. Kabak çekirdeği biraz daha asil. Asil hakikaten asil. Yani o kabuğunun inceliği... ben hiç şey olarak düşünmüyorum. Rami Kovç'u ben çekirdek çitlerken düşünüyorum. Ama, ama kabak hani... çekirdeği. Ama kabak çekirdeği. Bir de çiğdem. kabak çekirdeğini galiba çitlemek çiğdem çitlemekten daha kolay. Kabağın, tam, bir tık bir tık daha kolay Aa, Hayır daha, daha zor, daha Yo, zor. Çok hassas dişlerle çok Onun basısını o kadar yapmak. güzel ayarlaman lazım ki Yoksa bir anda kırılır ve o bir anda şeye döner, Kabusa Kabağın döner Daha temiz gibi geliyor bana temiz Kabağın içinden geliyor. çıktığı için çünkü öbürü ortada hep Tozu toprağı alıyor Yok temizlik derken yani iş anlamında Daha böyle Biz, kolay olarak gibi evet, Daha kolay gibi yani tek çekirdekte daha çok ben file verdiğimi Notlarımla bakınca anlıyorum E Bu da size bir ağız eğlencesi. Daha olsun Kabak daha mı pahalı? Çekirdek olarak. Tabii hı hı. biraz daha pahalı. Ka çekirdek olarak bence bir bi çıt. Bence bir çıt daha <gülüyor> bi pahalı olması lazım. <gülüyor> çıt, çıt, daha klas çetçe sarı bedeni bedene. Kabak çekirdeğini ne takip ediyor beyler bayanlar? Kabak çekirdeği. Yani e kaybolmuş bir değerimiz olan karpuz çekirdeği belki. Ay Kalmadı eskiden. Valla hakikaten çok güzeldi. Bilmiyorum gençler hatırlar mı şu anda yaşı belli bir şeyin üstünde olanlar net biliyorlardır. Eskiden karpuzların çekirdeği ayrılırdı ya da biz çok fakirdik. Yok şu an aşısız karpuzun çekirdeği yeniyordu. Bildiğin Şimdi... onları kavuruyorduk, tuzluyorduk falan filan. Gayet de nefis, lezzetli, inanılmaz hoş şeyler oluyordu. Şimdi ben yıllardır karpuz çekirdeğini ayırmayla uğraşmıyorum. Eskiden ayırmazsam boğazına takılacak kadar dana gibi şeyleri vardı evet, karpuzun. Evet, sert kabuklu, efendime söyleyeyim şey yapmayan. Şimdi... Ha sen yerken ayırmayla uğraşmasın, karpuzu yerken. Kutur kutur ye. Ne kadar güzel bir yoldan yol. Tam yol. Geçim çok güzel örnekler verdin. Onu ne takip ediyor dedik kabak çekirdeğine. Kabak çek Yine bir, tek, bir çeşit çekirdek mi bulmayacağız? Hayır çekirdek bulmayacağız. Gene... Şeker. Hayır. Kuru yüzümü. Emmeli çikolata mıydı? Emme, <gülüyor> Emme çikolata. Emme kakao. Emme kakao. <gülüyor> Maalesef o da daha listeye girememiş. Oktay onu bir piyasaya soksun. Ay Allah. Somonmuştu, somon pirinçmişti mu? ve nohutmuştu. Yani çekirdek veya somon bir şey alır mısınız? <gülüyor> yani nohut aslında okey tamam ona nohutlu bir şey... Nohutlu suşi mi yani? Nohutlu suşi, Oktay emme kakaodan sonra nohutlu suşi de piyasaya sokacak olan... Üniversiteden mezunca <gülüyor> nohutlu suşici bu... açacağım ben bir tane. Yatırım dünyasına <gülüyor> adeta fırtına gibi girecek Altta ya. Altta böyle suşiler, üstte nohut... Nohut dediğimiz şey değil mi zaten? Leblebi değil mi? Leblebi evet. biraz leblebi mi? İster beyazıyla, ister şekerlisiyle, efendim, isterseniz düz sekten ya da biberli baharatlı nasıl isterseniz. Salçalı nohut yemeğindeki nohut mu yoksa beyaz leblebi olan nohut mu? Hayır. Oktay çok aman, üstüme aman, lütfen, aman, dikkat düzgün, dikkat, düzgün lütfen anlat. Yalan yanlış bir şey vermeyelim. E tamam, kabuğa da yaş düşünmediğimize göre onu da kavrulmuş. Nohut dediğimiz şeyi biz leblebi olarak alalım. Yaş, ka yaş kabak alım fiyatları açıklandı <gülüyor> mı? <öyle>. Yaş kabak. <gülüyor> Ee, kabak çok... çekirdeği dediğimiz büyük bal kabağınlı çekirdeği mi yoksa su kaba ne diyorsun Ege ya i̇şte hiç evinizde kabak ya. tatlısı yapılmadı mı ya hiç kabağı almadınız da, su mı su kabağı denen bir şey var ya e, su kabağından mı yapıyorsun kabak tatlısını onun su çekirdeği ka... galiba su kabağından çıkıyor su kabağın zararsız olur diye öğrettiler bana. Ben... ben kabak yani tam kabak aldığımda hiç onun içinde kabak çekirdeği gibi bir şey görmemiştim tam kabak bu Ege'nin ben tam ya kabak ya da su kabağı ne işe yarar teşekkür ederim Kabağa galiba kabak olmadan önceki hali evrim sürecinde benim ya, bu... benim fikrime göre Yok, o evrim süreci de falan dediniz ben bir şey demiyorum burada savcıya kendin açıklarsın. Yanına mı çekmeyeceğiz çalışıyorsun Fahir <gülüyor> inşallah takım elbisen vardır ama o kadifeyi giyme derim ben sana, onu ya, söyleyeyim. Fahir yanına mı çekmeye çalışıyorsun Fahir Evli süreci şimdi. falan diye konuştun. Ben yine ziyarete gelirim, sen panik yapma. Ben panik yapmıyorum valla, ben olanı söylüyorum. Sayın Savicum, benim bu konuda hiçbir şeyim yok. Bunlar kendi aralarında tartışırken <gülüyor> ben sessizim Sayın Savicum. <gülüyor> Sessizliğin neye işaret Ege Bey? Onu da şey yap Yalancı. yani. Ben o sırada sizi aramaya çalışıyordum evet. diye şey yapalım. Telefonunuzu düşünüyorum. Yalan Ege. Kabakları bir anlatın Esad, ya. Esat yalancısı. Kabakların ağırlığı ne kadar Ege? 3-3.5 kilo olabilir ama. Çok güzel. Bal kabağı. <gülüyor> Sakız kabak dedi. Ya şey, bal kabağı dediğin kabağı. şey tatlı yapılan. Evet tamam. Su, su kabağı dediğin şey ha, böyle şey Ne yapıyor ondan bilmiyorum onu boyuyorlar Abajur eskiden. Abajur yapıyorlar ya işte ha, böyle... onun adı da su kabağı. Onu yeniyor mu onu bilmiyorum. İstiyorsan Bilmiyorum, onu da ye yani her şeyi yemekte özgürsün Bana, bo beni... Boyamak için tarla tarlada yetiştiriyorlar onu Bunları da yetiştirelim Boyarız ve yol kenarında satarız Kuşadası nda. Ama ne para o biliyor musun Bazı şeyler bazı iller ilçeler sırf onun üzerine dönüyor ticaretleri Telefonumuz 30 sevgili dinleyiciler Su kabağının ne olduğunu Su kaba şey yenmiyor ya. Su, su Belki de bana... su kabağına biz su kabağı diyoruz. Başka yerde adı... Aa, tamam. ya, su kabağı diye bir şey var. Su kabağı benim bildiğim kadarıyla bir süvenir ya da süs eşyası olarak ya da onun içine acaba su mu koyuyorlar? Ben mesela? de onu söyleyecektim Şişe ya. gibi o. İşte, vallahi şişe gibi onu böyle keş, i̇şte içi şişe... de boş içine evet. koy suyu gitsin. O bir tane mesela bir tane süs eşyası öyle olur. Başka mesela şey yaparsan, yaparsın. Mesela yaparsın. kirpi yaparsın. Üstüne mesela kürdanları, kürdanları saplarsan hem kirpi olur hem de böyle az şeyini toplamış olursun telefonumuz var ya Gevabı. vallahi telefonumuz var ya yani yıllardır susuyorum su kaba konusu açıldı sonunda arıyorum diyenler var galiba <gülüyor> günaydın efendim Alo. merhaba hanımefendi. günaydın kimle görüşüyoruz bezaleter hiç, ne Beyza diyesim gizli. Beyza hanım Beyza. Ha, Beyza, Beyza, Beyza hanım, da, evet. Hoş Beyza hanım sizi sizler? teşekkür ederiz. Ee, su kabak konusunda konuşmaya için Tüçte davet ederim teşekkür tamam, ederiz. Tamam ben söyleyecektim Tahir Bey de onu söyledi. Su kabak içine su kullanılan taraylarla kullanılıyor. Hatta bu kabak tadı verdiği lafı da onun içinde çok su durduğu zaman o kabağın tadını aldığı için çıkan bir atasözü. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Başka hiçbir şeye yaramıyor değil mi? O yani olgun hali daha büyük bir şişe. Onun içinden evet, ne evet. çıkıyor yani, yani normalde o ama... içi boş mu onun yani normalde doğada içi boş olarak mı hazır bize kap olarak eskiden hani gidip bir yerden borcan bir şey alamıyorduk bari gideyim şu tarladan bir iki kabak keseyim de <gülüyor> içine bir şeyler koyayım diye mi öyle bir şey mi? Ya tam olarak aslında seni bilmiyorum ama bir, birkaç sene önce duymuştum. Bilin kadarıyla içi boş benim teyzemde de vardı, yani kabahat yetiştiriyordu. Tabi teyzeniz de teyzeniz belki boş haliyle almıştır ya da boşaltılmıştır. Yok yok yetiştiriyordu, yok bahçesinde vardı Ha bahçesinde yetiştiriyordu. İçi boş? Neredeydi? Ankara'da mı? Yani, bahçesinde neredeydi? başka evet, neler Ankara'da. yetiştiriyordu? Pardon Ankara'da. teyzeniz. Valla e, Batı Kervi oturuyordu, her şeyi yetiştiriyordu. Yani maydanoz yetiştiriyordu, domates yetiştiriyordu, daha doğrusu eşi yapıyordu, o da yardımcı oluyordu. Tamam, onu savcıya açıklar o orada bahçesinde neler yetiştirdiğini, o savcı beye açıklar. Ben <gülüyor> şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim çok teşekkür ederiz Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim Çok sağ, sağ, sağ olun görüşmek üzere. üzere Bu arada Japonya'da da e, Şey olarak e, Sakke veriliyormuş bu Su kabağının şeyiyle Ya muhterem ister içine su koy ister sakke koy ister senin istediğin emizle, Emizlemeli neydi Günaydın efendim <gülüyor> Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim. Toros, Toros Bey buyurun dinletin bize şey, bilgilerinizi. Valla bu su yeniyor. Özellikle İngiliz mutfağında önemli bir yeri var. Nesini yiyorlar tahta gibi o? Ya normal sebze gibi düşünebilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde böyle sert kök sebze gibi pişirilebilir. O da öyle süper tatlı değil. Balkabağını da zaten üstüne şeker falan koymadan tatlı hale gelmiyor. O yüzden yani bazı çeşitleri var ama bizde Türkiye'de ben görmedim satıldığını. Yani yemek için satıldığını görmedim. Bizim bu su kabağı diyebildiğimiz şeyler iyice kurulmuş, ciralanmış şeyler olduğundan o kadar sert herhalde. Bunun yaş hali... Ya, evet, o, da, o da çok mümkün değildir yanması tabii. Belki. çok teşekkürler efendim. İngiliz teşekkür mutfağı diyorsunuz yani. Fish and sonra İngiliz mutfağının vazgeçilmesi ben su kabağı. Bayağı, bayağı tüketilen bir şey. Öyle yani ortak çok bilinen bir şey. Ha hmm. anladım. Peki efendim, Dışarıya söylemiyorlar demek ki. Tamam teşekkür ediyoruz Doros Bey sağolunuz. Kabuğumuz kendimize kadardır der. Tabii ki. E, yani. Yoksa Bütün kabaklar bildiğim kadarıyla kraliçen zaten getirdi. Tabii canım. Ingiltere sen zannediyorsun ki geçim kaynakları işte efendime söyün. Ingiltere'nin geçim kaynakları. Günaydın da. efendim. Köprücülük. Merhaba efendi. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ismim Burcu. Burcu hanım. Hoş geldiniz Hoş yayınımıza. bulduk Kolay gelsin. Sağ olunuz. Var olunuz. Biz de su kabağı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Su kabağını Konya yöresinde değişik bir pişirme var. Ee, İçinde tatlı pirinç ve kıymayı karıştırıp böyle bir harf Bir çeşit büyük bir dolma oluyor. Aa He. o su mı? bir yemek yani. O su kabağı Ben şu anda bak şu anda gözümde canlandı. Sen biliyor musun <Gülüyor> yemeği? Yok, evet, Konyalısın hocam. sen nasıl Konyalısın? Bildiğin dolma da şimdi ka su kabağıyla yapılıyor deyince Burcu Hanım ben bir, başka bir tip görünüyor ama değil mi o? Böyle baharatlı falan oluyor. Nohut falan da konuyor hatta değil evet, mi bazen içine? Evet. Peki evet, efendim. Yemek yeniyor, Sadece şey olarak kullanılıyor. İngilizlerden sonra Konyalılar da kabağa sahip çıktılar. Peki Bakalım. bizim kabak çek... çekirdeği dediğimiz şey. Ee, balkabağından çıkan çekirdek mi? Su kabağından çıkan çekirdek mi? Bilmiyorum. Ne oldu Burcu Hanım? Şey. <gülüyor> ne oldu? Bilgileriniz bir yerde bitti galiba. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Sağolunuz Sağ efendim. Sağ Hoşçakalınız. Oktay bu arada emmeli kakao dediğin şeyin de kabak yemeği ve Konya'nın yerel yemeği ortaya oldu ortaya çıktı. ortaya çıktı evet. Kakao yedi pirinç gibi koyuyorlarmış. Vallahi billahi Konya'lı şeyine kabağına sahip çık. Kampanya başlatıyorum şu an itibarıyla. Başlat bakalım savcı bey nasıl değerlendirir. <gülüyor> Onu <gülüyor> savcı bey değerlendirirsin ben bilemem. Kampanyayı başlatan kimdi? <gülüyor> sen başlattın. Örgüt başısın <gülüyor> sen. Örgüt başımı. <gülüyor> evet. Bunun ele elebaşı falan da örgüt başı ne? Eee balık mı tavaya atarken düşündük. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Disko burası sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler İlerleyen dakikalarda Gaga Manjero'dan yemek kazanacağınızı söylemiştim Hatta şöyle söylemiştim İlerleyen dakikalardan <gülüyor> demiştim. O dakikalar içindeyiz zaten Hepinize müjdelemek isteriz ee, Gaga Manjero'dan iki kişilik Öğle yemeği şansınız var. Hamburgerler, şimdiserler, tatlılar. Böyle <gülüyor> yem yem elinizi buluşturarak falan yiyebilirsiniz. Ama tabii ki öyle... Bu de güçler... ben hani bizi elçiliklerden dinleyenler varsa onlar için ben böyle yumi anlamında yumi... Lezzetli, yumi. Anlamında, e, lezzetli anlamında söyledim. Bunu da bedavaya getirmenin bir yolu var. Ha istiyah işte kardeşim ben hiç radyoda yarışmalarla uğraşamam der, Gider orada parasını lezzetli, satır. Getir onu da getir falan der. Ya da yarışmada bir esprili bir cevap bir şeyle hop bedavaya getirir hangisini tercih edersiniz diye soruyoruz. Ama <gülüyor> sen yönlendirme yapıyorsun şimdi esprili cevap illaki herkesi de esprili, ha, cevap. Illa, esprili, Aha, esprili, cevap, esprili cevap. Esprili cevap cevaptı gelse normal düz standart cevap da gelse hatta son derece çirkin cevap da gelse bizim için nedir? Çünkü Esküledir. onunla ilgili yani, şöyle nedir? bir atasözü vardır Fahir'im yani. Senin esprili cevabın ayrı. Onun esprili cevabı ayrı. Aman dikkat diyoruz ve yarışmamıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bir filmde oynasanız hangi filmde hangi rolü isterdiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Aynı soruyu Twitter üstünden de soracak Oktay Portatif Bilgisayarından. Soruyorum. Orada Soradım. da cevaplarınızı @modernSabahlara modern sabahlara gönderebilirsiniz Bakın, Twitter üstünden. Hangi filmde oynardınız? Ben... E... Hemen ben diye başlama şimdi tamam. İMDB'ye girmiş o. bir adamsın. E sonuçta ben oyuncu olarak her filmde her rolde bir şeyler yapabilirim ama... Hayalim benim bir filmde bir hayalet filminde Emrakçı rolünde oynamaktı. Emlakçı mı? Emlakçı. Ha, ben de bir hayalimdeki filmde... Bir mi? hayalim vardı benim. E, yaklaşmışsın Emlakçı, rakçı. Emlakçıyı oynadım yani, zaten. Orada... Evet, hayaller gerçek oldu yani yapacak ya, bir şey doğrusu. yok. oyunculuk böyle bir şeydir yani... Ama yani gösterime gün... girmiş film mi olmalı? Girmemiş filmde olabilir. Çünkü bildiğim kadarıyla bahsettiğim Gösterim, film... Gösterim haliye ertelenmiş bir filmde <gülüyor> olabilir. Şey olabilir dinleyicilerimiz için. Evet var mı aklıma yarın şey? öbür gün siz de IMDB'ye girersiniz orada zaten altta oynadığı filmlerin hepsi yazıyor. Eyvallah ben sana söylüyorum ben senin gibi de yapmayacağım IMDB'ye girdiğim an parasını da verip fotoğrafımı fotoğraflı da oraya yapacağım. fotoğraflı yorumlu falanlı filanlı hepsini tam kadro vereceğim yani Vallahi değer yani her kuruşuna değer oraya gidiyorsun orada şey çıkıyor sanki Facebook'a fotoğraf yükleyememiş adam gibi orada kutu çıkıyor yani yazık, yazık yazık yazık senin güzel Anlayın. şu duvar önünde çekilmiş. Evet. Çevçik ağzı fotoğrafın var. Onu 1000 koy. senedir kullandığı fotoğrafı ben IMDB'ye de koymak isterdim. Yani. Ama olmadı kısmet işte bu işler. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ha, günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Do ha, doğru Özdemir'den. Doğru Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Sanki başka bir yeri aramışım gibi bir muameleye maruz kaldım da. Hep Şimdi bir kim heyecan... tarafından? Kim tarafından? Hep bir heyecan olsun Vallahi... istiyoruz sizinle konuşmamızdan. İsim alamadım. İsim alamadım. İnşallah yeni yasalar sayesinde hepsini öğreneceğiz. Peki Doğan Bey, hangi filmde hangi rolde oynamak isterdiniz? Şimdi bu daha önce hani seneler önce bir konusu olmuştu. Ee, yine böyle bir sizden iyi olmasın radyo programında. Efendim son iki saatiniz kalsa da yüz dolarınız olsa filan gibisinden bir konuda ne yaparsınız? şeklinde gündeme gelmişti. Amerikan radyoları yani? radyolarını mı dinliyorsunuz? Efendim. Amerikan radyolarını mı? Ne demek son iki son iki saatiniz kaldı yüz dolarınız o. var. 100 dolar karşılığı Türk lirasıydı öyle söyleyeyim. Yani, o zamanki yani, şeyden lirası. diyorsunuz. Yani yarışmayı internetten aldılar o hemen cari kurdan değiştirmeden yarışmayı şey yapmışlar. Evet buyurun yani, efendim. Üçüne beşine bakmadık canım yani aşağı yukarı 100 dolar. Efendim orada da demiştim ki hemen giderim böyle bir fotoğraf stüdyosuna alırım elime bir tane zopa. Hı hı. İşte bunu, bunu bir sallarım sallarım sağa sola doğru. Ondan sonra da George amcaya gönderiyorum, kendisi Lucas'tır aynı zamanda. Evet. Hani böyle böyle bir vasiyet çektim de, buyur kardeşim beni Star Wars oynat diye. Heee. Tip müsait, şimdi o günden bugüne ne değişti hayatında? Tip mi? Hiçbir şey değişmedi. Tip değişti tip, mi Biraz Tip, <gülüyor> tip <gülüyor> hiç değişmedi mi? E, tip de yani o, o arada bir boşluk var ama o günkü tip de şu anki 3 aşağı. Doğu Bey bir şey soracağım, o zaman 100 dolar kaç paraya denk geliyordu? Oradan belki tip ne kadar değişti onu şey yapabiliriz. O zaman sanırım 150 lira ediyordu. Oo, ki. Bayağı, bayağı değişmiştir. E. Oo, Hiç, üst, özellikle üç, özellikle şu karakteri istiyorum dediğiniz karakter var mı? Yoksa genel ekipte olsa yeterli mi diyorsunuz? Valla hani karakter sınırlaması yok. Evren geniş herkes. Evet. Ee... Herkes ya ben sanatım da gündeme gelmek Doğu Anladım. Bey şey yeter Hayatmen... miydi size Jedi konseyinde arkalarda görünen bakın böyle tutacağınız buradan basacağınız falan diyen bir adam olsanız yeter mi yoksa illa kritik bir savaşta mı olmanız lazım mesela? İnan öğretmen ise eğer kabul ederdim tatili uzun çünkü mesleğin. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz Doğu Bey. Star İyi Wars'ta yayınlar. başladık listemize. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bak film Evren var karakter yok. Yani Doğu Bey'in O bir seçim yapmış, Evren'i yani. seçmiş. Ne hali yani. ya? Mesela... Buradan e... bold roll çıkar diye düşündüm. Ali mantıklı. Bey demiş ki mesela karakteri de seçmiş, Evren'i de seçmiş. Leon, Leon. <gülüyor> ne kadar güzel. Bu arada Leon'un müziğini de çalar Hello. mısınız Ege Bey? Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bora Baysal ben gene. Bo Bora Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hemen alalım hoş. cevabınızı. Ben bir tane... Dide... Deli olan deli doktoru oynamak isterdim. Deli olan deli doktorumu? Yani deli bir do deli doktor, deli olan bir psikolog. Deli olan bir psikolog Allah Allah. Hangi filmdeydi hangi filmde o ya? vardı böyle bir şey var mıydı yok? Çocuklar muydu? duymasın mıydı acaba? Yok o değil o, o değil. Da değil vardı. Değil. Kim da olabilir? Google kuşunda var değil mıydı? Gibi bir şey. Ne gibi? Ne gibi? Jim Carrey var ya. Jim <gülüyor> <gülüyor> Siz olmayan bir rol ama oyunculuğumla bu rolün altından rahatlıkla kalkarım diyorsunuz. Olmayan bir rolü zaten istedim. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Bence edin. yolu Gülüyor açık. Bora Bey'in yolu, Bey yolu açık yani. Bora Bey daha güzel bir şey duymadık biz yani öyle söyleyelim şu dakikaya kadar. <gülüyor> IMDB'ye de girer miyim? var Şu anda var girdiniz. Benim nazarım da IMDB sizin şeyinizle açılıyor. Sizin Arabalarla fotoğrafı... gireceksiniz. 10-15 kişilik araba konvoyuyla gireceksiniz. Bora Aa, Bey ben siz de, bu, de siz düşünmeyin bunu IMDB düşünsün diyorum. Ve sizi razı etmeye çalışsın. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Bence de öyle. Arasında telefonumu verebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. İyi İyi ederim. Sağ, Sağ olun. Musun? Paylaşım için teşekkürler. Yani bu arada IMDB'de yani o çok öyle abartılacak bir şey değil de hani. IMDB Facebook gibi bir şey, yani. şey diyorlar Ege ya. Yani böyle çok hakikaten çetrefilli. Herkes birbirinin yani. kuyusunu kazıyor falan. Yani falan. mesela Face'in ilk zamanları çok güzel diye. <gülüyor> IMS'in yani İMB, DB'ye de IMS deriz. Hani nasıl Facebook'a Face diyorsak IMS deriz. E, IMS'de nasıl işler? IMS'de de güzel. Bu ara paylaşımlar biraz şey gibi ya. Hep aynı şeyler ya. Mesela ben orada TC Ege Kayacan diye geçiyorum. Orada değiştiriyorsun ismini Güney. TC Çapulcu Ayyaş Ege Kayacan diye geçiyor. <gülüyor> ismi. Buyurun efendim. Yok, ellerini bir döndüre döndüre bir şey anlatmaya çalışıyordun da neydi? Konumuzdan uzaklaşmadan çünkü vaktimiz çok sınırlı. <gülüyor> doğru doğru. Çok sınırlı. Bak telefonda dinleyicimiz var galiba. Günaydın efendim. Aa, günaydın. Direkt size mi bağlandım? Direkt, bize, direkt bağlandım. Bize, bağlandım. <gülüyor> bize bağlandınız efendim. <gülüyor> Bugün direkt şokları yaşatıyorsunuz. <gülüyor> Şoklardan şoklara. kimle <gülüyor> görüşüyoruz? Tuğba benim ismim. Buyurun Tuğba Hanım dinliyoruz sizi. Ee, şöyle benim kızım aramamı istedi. Kızımı şu an okula götürüyorum. Heh. Dedi ki anne sen Barbie filmindeki maripoza olabilirsin. Çok yakışır sana dedi. Hayır. Hadi birlikte yemek yemeye gidelim dedi. Çok mantıklı. Barbie filmindeki karakterin adı neydi? Maripoza. Maripoza. maripoza. Yani <gülüyor> çok güzel bir iltifat aslında. Sizi demek evet. o kadar güzel görüyor. Ya da okula gitmemek için mi? <gülüyor> Bunları... Bence annesiyle baş başa yemek yemek için yapıyor olabilir. Kaç yaşında Tuba Hanım kızınız ve adı ne? 6 yaşında adı Defne. Defne'ye de buradan selam söylüyoruz. Evet Defne'ye sevgilerimizi, sevgilerimizi iletiyoruz. Bence Barbie filminde de Barbie'ye oynaması gereken kişinin kim olduğu açık. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şu an her anlamıyla resmen Bridget Jones'un günlüğü demiş Damla Hanım. Mesela. Her Hı -hı. anlamıyla derken? Acaba bir her açıdan, her açıdan. Ondan sonra biricidamla kaydettim ben. Metecam Orhan demiş ki Total Recall filmindeki e, üç memeli kadın rolünü oynamak isterim demiş. Aa evet o üç memeli ilk kez orada gözler önüne çıktı. Bu orijinalindeki herhalde değil mi? Arnold'da Arnold'daki. Kenan Bey demiş ki e, dünyaya düşen adam David Bowie. Hmm, çok güzel. Bu bize bir teklif mi Ama biliyorum. orası burası yok o filmde. Onun <gülüyor> onun video'tur herhalde. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Sezar Bey. Sezar Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Hızır Sezar diye kaydettik sizleri. Hatta <gülüyor> şey Hızır Sezar veya Sezar Bey, Aslan Parçası. Buyurun Sezar Bey. Sanki bir şey yapıyor. Bir şey, değil, şey değil mi Sezer yapıyorsunuz Sezar Bey? Bey? Yok, bir şey yapmıyorum aslında. Tamam. Hızır'ın peşinde Cevabı şey. da verdiğinize göre kesin bir şey yapıyorsunuz. <gülüyor> Sanki böyle bir şeyle uğraşırken bizi aramış gibisiniz. Bir şeylerle. Valla neyle uğraşıyorsun Sezer Bey? Ya, Allah aşkına. Kahvaltı hazırlıyordum şu an durdurdum yani. Durdurdunuz mu? Hazırlıklar kahvaltı şu anda durduruldu. <gülüyor> Peki Sezer Bey hangi film hangi rol hayalinizde? Buyurun. Ya şöyle benim tam olarak rol değil de ben bir animasyonu seslendirmek isterdim. Aa, Aa çok, çok güzel onu. fikirmiş. Kim yani, mesela? Hani, şirek, şirek'te mesela işte. Kediyi mi hani, mi? çizmeli kezde o tarz bir animasyonda hani şey eşek olur sanırım eşek daha uygun olur bana şirek değil de Türkçe mi seslendireceksiniz yoksa arzu ettiğiniz bir dil var mı? mesela filamenkçe falan gibi böyle belki özel bir zevkiniz hmm. vardır <gülüyor> yani aslında İngilizce'de seslendirebilirim ama o zaman daha böyle bir Anadolu şey, Sesi mezunsunuz galiba anladığım kadarıyla ben... Sezer Bey Efendim. Anadolu Sesi mezunsunuz değil mi? Evet. Tebrikler teşekkürler. teşekkürler tamam sağ olun <gülüyor> Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere Teşekkürler iyi günler Bir iki tane daha alalım Oktay Twitter'dan Alalım Zeynep Hanım demiş ki biz bu mahlası Boşuna seçmedik demiş Kraliçenin kendisidir biliyorsunuz Zeynep Hanım evet. Hı -hı. Ee, Kraliçe filmi Elizabeth Filminde Hı -hı. E, kesin demiş Abi Ben dün Son gece karar... boyunca bütün kraliçenin belgeselini Seyrettim içim dışım kraliçe oldu yani Erkek olsa da Iron Man'deki e, Tony Stark olurdun demiş Kraliçenin Ondan sonra da her filminde Octavia Spencer'ın oynadığı rolü isterdim demiş Tutku Hanım. Ondan sonra O filmi bilemeyeceğim Oktay. Bir tane daha söyle reklama gidelim. Hmm, Nereye gidiyorsunuz ya diye sorma diye ben şey diyorum. de Juice'taki İnce Hanım onu söylemiş. Vinon ee, Rider'ın oynadığı rolü oynamak isterdim demiş. Forrest Gump'ta Forrest Camp diyen var. Zeynep onu söylemiyor. Forrest Gump'ta Forrest Gump. Forrest Edge of Tomorrow neydi ya? Edge Bu of Tomorrow. Şeyin filmi. Ee, ne derler? tapkandaki çocuğu. Tom Cruise'un filmi. Hani ölüp ölüp diriliyor ya. Ha tamam Burcu Hanım işte o filmden Rita. Yani ha o da metal havalı kız da evet tamam. <gülüyor> Onu seçmiş. Ondan sonra Groundhog Day galiba bu filmin her gün aynı günü yaşayan Bill Murray oynamak isterdim Burçin Bey. Ay Hı -hı. o da çok güzel filmdi. Çok güzel filmdi hakikaten. Onun bir tane yenisini çektiler ama hiç tadı olmadı, yok. Olmadı, olmadı. Bilmüre de ne yapsalar. Ne yok Marov'da. onun aksiyonlusu işte. Hı -hı. Aynısının aksiyonlu modeli. Hadi git Ege. O zaman ben gidiyorum. Tamam. S dönersem sizinimdir, dönmezsem zaten hiç sizin olmamışımdır sevgili Doğru. dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern Modern ne duruyoruz? Aynısını yapsak ya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 Twitter'dan net etmodern sabahları kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Şanslı bir isim. Gaga Manjer'dan iki kişilik öğle yemeği kazanacak. Öyle yasalar öyle, geriye öyle, öğle yemekleri verebiliyoruz sevgili dinleyiciler. Öyle geceler falan filanlı ortamlardan bahsedemiyoruz. Öğlen gelin efendim meşrubatlar falan filan. Akşam çünkü yasalar geriye neler sattığımızı söyleyemiyoruz. Buyurun efendim. Ee, o zaman hemen bakalım. Şöyle demiş... Başkanım, Arizona Dream'de Grace. Grace akordeon çalan kız mıydı? Tatlı delilerden demiş. Evet akordeoncu kız evet. herhalde. Eee ondan na, sonra... Na, na na na na na na na na Diye öyle bir şey vardı. Arizona Dream'de o senin öyle bir müzik Kurtlar O Kurtlar Vadisi. Onun Vadisi'ndeki bakışma yaptım. sahnesi. Gibi. Özge hanım Yüzüklerin Efendisi Aragorn demiş. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Aragorn. Hiç At bize At sormuyorsunuz ha, demiyorsunuz ki siz ne de oynamak isterdiniz? Oktay evet. Oktay Bey siz ne de oynamak isterdiniz? Ya ben konuyu belirli elinden sen... beri uzun uzun düşünüyorum. Bir kötü karakter. Benim en, en çok hoşlandığım karakterler kötü karakterler ya. Bir de özenti de var ama dinleyicimizden sonra durdur. Bari diyorsunuz rol olarak kötülük yapıyor. Günaydın gerçek efendim. Gerçek hayatta kötü olamıyorsunuz. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Barış Önal'dan. Barış Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz Hoşçakalın. sizi. Ee, bu yakınlardaki Equalizer diye bir film vardı. Evet. Equalizer. Nasılsın? Evet. Evet. Evet 10 gibi adamı oynamayı çok isterdim Denzel Şu Washington diyorsunuz yani Oradaki Denzel Aynen Washington Aynı yani. Denzel Washington'ın aynısı olmak isterdiniz Tevbekar CIA ajanı diyorsunuz Aynen öyle Yemini mi bozdurdular diye yani. e, Böyle 19 saniyede Bitiribincim adam <gülüyor> sayısı çok fazla olurdu yani <gülüyor> Peki efendim çok teşekkürler Görüşmek üzere Ecolizer <gülüyor> Barış diye kaydet Ecolizer şey Barış, Barış Valla olun Barış Bey e, Oktay, kötü adam, kötü kim? adam, adam düşünüm düşünüm en kötüsü yani motivasyonun ne olduğu belli olmayan en kötü adam bence e, Otello'daki Iago. O Kenan Bramer. Yalnız programın biraz kalitesi <gülüyor> şimdi <gülüyor> yani yani <gülüyor> <gülüyor> Otello Motello diyor nokta diyorsun Otello o Motello neer şey yap. Çok yaptı. kötü adam var ama yani en kötüsü en kötüsü niye o kötü oldu pisliğin teki. <gülüyor> Kötülerin diyor babası yani. diyorsun. O Otel diyor, kalitesiz diyor, programa diyor, kalite diyor. Sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci yaz, otel. Oktay'da. Godfather Oktay çalınmış de... faiz. Nasıl Sen çalınmış? Ben mi? söyledim diye. Sen söyledin mi? Godfather demedin. Ben size önce taa ne zaman söyledim. Ahmet Utku Gürer <gülüyor> Godfather'da babayı oynamak isterdim. O babayı oynasın. <gülüyor> ben şeyi oynamak istiyorum. Sen niye oynamak istiyorsun? <gülüyor> Kıçık babayı oynayın. Miguel. Oynamak. Miguel. Ha öyle mi? Tabii canım çene çık. Ama senin çene çıkık performansın meşhurdur. Bak Ahmet Utku Gürer de öyle demiş. Çene çıkık performans sergilemek eğlenceli olabilirdi demiş. Yok canım benim çene çıkık şeyi sevmiyorum ben. Ben kaşlarla oynuyorum. Mehmet Eren Albayrak, Şekerpare, <gülüyor> Ziver. Şekerpare. Ondan sonra... Ee, Bora Ziver deyince bir baskın yapmış. var yaptırmadınız bana. Niye söylemiyorsunuz? Baskınları çünkü Eren Bey yapmış burada durdu. Ya. Tamam o zaman. Baskın var... Fight Club Tyler Durden demiş. Tyler Durden. Zeynep But, Deniz. Uh, first Rule of the Fight Club diyor yani. Hmm, ben sonra. öyle bir filmde oynasam aksiyonlu falan yapayım gözümde şey canlanıyor. Galiba Goodfellas filminde hapse giriyorlar da Hapiste yemek yiyorlar ya öyle bir He. şey vardı. Nereden He. yiyorlar? Kantinden mi söylüyorlar? Dışarıdan malzemeyi söyleyip kendileri yapıyorlar. Hapiste başka türlü vakit geçmez diye. O adamlardan biri olsam hani hem film falan diye arada güzel bir şeyler de yeme şansım olurdu diye düşünüyorum. O tip bir rol. Orada ama Çok aksiyon yeme yemek yemeyen de var. O sahne. De. Yiyenlerden diye yönetmenle yani öyle konuşalım. <gülüyor> o zaman onun net bir şekilde şey yapman lazım. Yiyenlerden olsun efendim. Mart Martin abinle konuşman lazım onu. Günaydın efendim. Günaydın. hulu bu... Alo, alo, alo, alo. alo. alo. <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? Güneş ben. Güneş bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Efendim arabadayım dayım. Arabada Hemen terk edin orayı. <gülüyor> İyi yolculuklar diyorsunuz. Çalışıyor. Peki efendim hareket halindeki araçtan atlama eğitimini onu sonra vereceğiz. <gülüyor> sonra vereceğiz. Peki <gülüyor> buyurun. Hangi ben filmde hangi rol? Vecihi oynamak isterdim. Vecihi çok güzelmiş ya. Bak bak zaten çok güzel seçim. Veciğinin adamın bir derdi yok gibi Yani vecinin bir repliğini hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum Çok küçükken izledim arada denk geldim falan Ama hep çok hoşuma gitti Dedim bu adamın hiçbir derdi yok herhalde Sen koca uçağı asfalta indirmeye çalışıyorsun yani Peki. Yani Yani yani, yani Çok sağ olun efendim Sağ olun Güneş Bey hoşçakalın Sende var galiba vecihin repliğini Yok ben şimdi kimsenin rolünü çalmam Çünkü yaparsam üstüme kalır Ondan sonra istediğim filmde oynama şansım bir kere yani şimdi ondan sonra Aman Fahir Veriyor musun ki... diye bir şey hatırlıyorum ben oradan ha? <gülüyor> Veriyor musun Ayşen Gruday istiyordu ya ha. Gülen Gözler miydi o neydi Gülen Bülüşler, Bülüş Bülüş mi? Gözler de olabilir <gülüyor> gözler. Oradan onu şey e... Odur Bora Bey demiş ki ben yanlış anlamışım demiş O yüzden bir rol <gülüyor> seçtim demiş <gülüyor> <gülüyor> Bir film ve filmdeki rolü seçmem Gerekirse Highlander Christopher Lambert demiş Günaydın efendim evet. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi Gamze ben Gamze hanım, Gamze hanım hoş geldiniz Hani benimle gelmediniz. Davetiye gönderdiniz ama cevap da ayarladınız Benimle gelmediniz Allah Allah Allah da bizim belamızı versin diyecek miyiz Hiç davetiye gelmedi 6 aydır içimde ne tutuyorum Hangi zamanı diyeceğim diye Nereye davetiye göndermiştiniz Gamze hanım Efendim Ne davetiyesi göndermiştiniz bize Düğün davetiyesi. Düğün davetiyesi. Aa ama bize ya. gelmedi. Ya orada ne oldu? Düğün daveti teslim almışsınız. Şöyle e, teslim oldu. Teslim aldı diye de geldi. Ya deli taahhütlü davetiye diye tabi şeydir o. Gamze Hanım şöyle almış. bir durum oldu. Biz o gün üçümüzle beyaz takım elbiselerimizi sipariş etmiştik. Yetişte o güne yetişmeyecek diye korkuyorduk. Sonra bizi birisi gördü. Böyle gitmeyin. gelinli gölgede bırakırsınız dediler. Öyle mi? Biz de size öyle bir haksızlık olmasın diye Germedik ama <gülüyor> beyaz takımlarımız da duruyor artık ee, 10. Ay, yıl dönümünde. Zaten anlattık da için bir daha James Bond'ı şey yapacağız yani. <gülüyor> Her şey yolunda mı peki Gamze Hanım? Evet evet yolunda. Evet Merkez evet dedikten sonra. E, evet evet her şey yolunda merak etmeyin. Şimdi söyle, ben öncelikle James Bond olmak istiyorum. Şirkte erkek olabiliyorsa ipucunun da James Bond olması mümkün geliştirmiyorum. Tamam. Tamam. Tabii ki James Bond erkek olarak James Bond'un kendisi mıydın? Söyleyen olmuş muydun? Hiç olmadı. Şu anda bir Bundan sonra mi? yağacak herhalde. Bir daha hangi film olduğunu bilmiyorum ama eşim bana sürekli kült film kahramanı diyor. Ama hangi <gülüyor> film olduğunu şundan mı bilmiyorum. Yani. Çekilmedi daha. 6, 6 ay sonra size kült film kahramanı <gülüyor> demeye başladılar. Peki efendim. Çok teşekkürler. Bu evlilik Görün. nereye gidiyor? Teşekkürler. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> Görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor> Hmm. Hmm. kült hmm. film kahramanı da bir artık şey mi bir kült e, film kahramanı bazen e, iyi bazen kötü İltifat mı bir şey mi yoksa Bahar hocumuz demiş ki Sofia Loren'in 50'ler 60'lardaki filmlerinin hepsinde olmak isterdim demiş. Dün ama... bugün yarın İtalyan usulü evlilik özel bir gün mesela sadece efendim, bir reçete. Belki ama Sofia Loren'i çok gölgede bırakırdı Bahar Hoca. Of. Günaydın of. efendim. Ah. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yasemin Hanım. Yasemin Hanım. Radyonuzun sesini biraz kısıp hemen cevabınızı Tabii verin iyi. lütfen. Bee Tim Burton filminde oynamak isterdim. Better Böyledeki Minna Ryder olabilir. Ah O kapalı kapalıydı aslında Hanım. Kapalı mı? Evet Bilmem o söylendi. Oğlandan tamam. beni birinden bağlayıp havalarda uçuracakları, böyle şişmiş hava yastıklarıyla uçuracakları üçüncü bir aksiyon filmi olabilir? He. Aksiyonlu olsun diyorsunuz. Aksiyonlu ya olsun, böyle, bizim olsun. Hani ben çatıya çıkacağım. Altına böyle balon şişirecekler. Ben onu atlayacağım. Tamam. Benimle ip bağlayıp uçuracaklar. O zaman şey falan. var. Michael Dudikoff'un filmi var. Onu verelim mi size? Amerikan Ninja 2. Hemen <gülüyor> yazdık <gülüyor> buraya. Tamam. Michael Dudikoff <gülüyor> tamam. Yasemin Hanım diye yazıyoruz buraya. Teşekkürler efendim. Teşekkür çok sağ olun. Sonya <gülüyor> demiş ki teşekkür <gülüyor> eder. Demiş, demiş ki hayalet dayıya laz emlakçı. Ya o ya, şu anda bak Aa... rol gerçi laz emlakçı değil o. Normal emlakçı. E sen laz taklidi de yaptım dedin ya. Ama yani laz taklidi yapan emlakçı deseydi çok şey yapmayalım. <gülüyor> Zaten düşlerden yani, evet. bir tanesin. <gülüyor> Kötü adam konusu açılınca Poison Ivy demiş Yaprak Hanım. Hı -hı. Adım da Yaprak. Bu, yol, bu rolün hakkından kesin gelebilirim. <gülüyor> <demiş>. Batman'deki Poison <gülüyor> mi acaba herhalde. O Motormoon'la oynadı. Poison Ivy diye de bir de film vardı ya belki oradaki zehirli sarmaşık diye de geçer <gülüyor> <gülüyor> aslında zehirli sarmaşık diye bir film olsa çifte ra rahatsızlık yani hem zehirli hem de <gülüyor> aa bak can bey çok güzel demiş into the wild oradaki çocuk demiş into Mac, the wild'deki çocuk dağlar bayırlar oh bir de gezerdik demiş mis güzelmiş hı hı hı. o da. Mert Bey bir zamanlar Anadolu'da Taner Birsen'in canlandırdığı Nusret Nusret He. esprisini Nusret esprisi. getiriyor. Bir zamanlar Anadolu'da mı bir zamanlar Amerika mı? One's Upon a Time in America diye güzel de bir film vardı karışmasın o. Tamam onu ben yazayım. <gülüyor> Lütfen karıştırmayın diye not düş. Onu ben yazıyorum. Keçeliyle <gülüyor> yaz oklar. Feel, feel, feel, feel. Ha, izleyemedim ben bu filmi ya. Reklama girmek zorunda kaldım. Modern Samahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar'ın son dakikaları sevgili sanatseverler. Gagaman Jero'dan öğle yemeği kazanan şanslı ismi açıklayacağız. Önce biraz daha Twitter'a bakalım. Telefon alacak vaktimiz kalmadı. Bakalım Matrix'te 2-3 mimarı olmak isterdim demiş. Aa çok hamle. havalı rol. Çok güzel evet. Ondan sonra Kill Bill, Uma, Kill Uma Thurman olmak isteyenler var. Ee, Gülçakan'ın bunlardan bir tanesi. İzleyemediğim film... Kim izledi ya sen mi izledin Faibu filmi? Sen ne, mi söylemiştin? Sen Secret Life of Walter Mitty, oradaki Walter. Ah çok güzel, Aa. Kerem Bey. Ondan sonra Kili Bili, Umut Ondan sonra bakıyorum Xmen de. E, Valverin adıslar. Jean Grey. Hmm. O şey mi? roketleyen kadın mı? Evet, roketli. dedi geri geldi bir şeyler. Bir şeyler, bir şeyler. Ya da Örümce abi. adam. Ondan hangi örümcey adam ama? Tobi mi öbürü? Tobi şey değil de sonraki sempatik olan demiş galiba. Ay tam tersi düşünüyoruz ya. Tobi sempatikti, öbürü şey, Salyangos yazmış onda Hanım galiba. Ondan sonra tabii ki de Soul filminde Jigsaw olmak isterdim demiş. Aa o da çok havalı bir adamdı küp demiş onu. İlk kadın Godfather olmak isteyen var. O i̇lk, yapıldı, i̇lk kadın Godfather. da kadın... ananın kızı. Öyle bir şey vardı ya. Ana diye dizi <gülüyor> vardı. <gülüyor> evet Ayşegur'du değil mi? Ayşegur'da yapıldı o. Ama Ve hiç özendiği gibi bir şey olmayacak e, dinleyicimizin. Ondan sonra İm Yüli'deki Yüli olmak isterdim demiş Aysu Hanım. İm Yüli'deki Yüli mi? İm Hı -hı. Temmuz'da değil miydi? Hı -hı. Temmuz'daydı da. Kızın adı da mı Yüli'ydi? İstediğin ya. cevabı aldın mı? <gülüyor> Aldım herhalde değil. Kızın adı da Yüli'ydi evet. Barcelona Barcelona'da Javier Bardem'in canlandığı... Barcelona Barcelona'daki... <gülüyor> Barcelona'daki Barcelona mı Oktay? Çünkü İm Yüli'deki oldu. Berlin olduğunu... Berlin'deki Berlin Berlin'de. olmak isterdim. Ondan sonra Ömercan Bey on demiş. Hadiye Bardem'i canlandırdı. Ondan Nutella'sız ekmek ne demiş? İyi kötü çirkindeki iyi. Yani Clint, Clint, is, Clint, Clint, Clint Eastwood. Clint Eastwood'un genç hali yani. Gençliğiymişti. Hmm, ondan sonra Beni de benzetirler bak Clint Eastwood'a. Arkadan benziyorsun biraz. Berkay Bey her şey Şöyle çok güzel Şöyle arkamı dönsen vallahi var ya enseden direkt Clint Eastwood. Coatmont giydiğinde benziyorsun ama gerçekten. Her şey çok güzel olacak filmindeki altan rolünü oynamak isterdim demiş. Berkay Bey, gamsız adamın tekiydi diye de orada açıklamasını yapmış. Hmm. Ondan sonra... Olaylar olaylar işte Oktay yani. Alkı Vincent Vega. Vincent Vega. Vincent Vega. This is Mia Wallace, şey... this is Vincent Vega. Haa tamam. Tar neydi o? Tarantino. Tar Aa, Travolta. Neydi Travolta. Travolta. Tarant Travolta. Emre Bey söylemiş onu orada olacaksan Samuel L. Jackson olacaksın. 25, Aslında 17. durumun olacak z olacaksın. Orada. Valla <gülüyor> güzel takılıyor. The Path of the Rightest Man. Bir zaman demiş ki yüzüklerin efendisindeki Galadriel'den daha karizmatiği var mı demiş. Bakayım var. Var. John Wick. Nikit ne demiş? Zeyne karakterini oynamak isterdi. Zeyne karakteri bir karakter. Ne? Rusiloluz. Ne? Rusiloluz. İri kadından bahsediyorsunuz He, değil Louis mi? Rusiloluz. De, evet. Bir de onun şeyi vardı. Yancısı. Yancısı demeyeyim de bir. Senin kızın kardeşim dediği bir kız Sen var. Sen benim bacımsan demiş. Hmm. Ondan sonra Gravity'deki Gravity'deki Ryan Gravity. Stone. Uzaya gidemiyoruz bari filmde oynayalım demişti Deniz Hanım Olduğunu kaybeden kadın değil mi o? Ay çok evet onu deydi. acıklı yapmayın ya. Vallahi içim hın Gravity oldu. Gravity'yi seyrettikçe hep o kadını düşündük. Ay çocukken. dur vallahi bak rahatsız oldum. James Eastwood filmi herhangi bir James Uyarlamasını uyarlamasında oynamak isterim demiş Kedisiz Paşa. Beyefendi. Ondan sonra Ama çok oynamak isteyen var. herkes evet demişmiş ya çok Onu çok ama çok. daha daha ee, gelenlere gülenlere teşekkürler Aa, akıyor daha akıyor, akıyor da oktay Vaktimiz yani, Vaktimiz... sapıktaki Vaktimiz... sapık demiş mesela uğurcan bey sapık illa norman sapık Bates. illa sapık norman baits neydi şey <gülüyor> baits otel adamın adı neydi oyuncunun adı mı steven parker <gülüyor> diye biri yok. Steven Segal mı? Segal o Segal. Segal, o, Segal. Segal. Steven Segal. Tabii. Kimse bak olma istemedi. Herkesi gene dövmüştü. Anthony Perkins. Diyorsun, Anthony Perkins. ha. Evet sevgili dinleyiciler. İsim hafızam çok kuvvetlidir şeycim. Diyoruz ve modern sabahların bugünkü talihlisine açıklama zamanı geldi. Hadi bakalım. Twitter kavanozu Telefon kavanozu. Hepsi karışsın. Kavanozuna girsin. Karışım kavanozunu alıyoruz. Çalkala çalkala çalkala. Ve şanslı ismi seçmek üzereyiz şu dakikalarda. Çekiyorum. Buyurun Fahri Çekiyorum. Ne kazanıyor? Gagamanca'dan öğle yemeği kazanıyor. Çek. Şanslı isim. Çek. Çektim evet. Ee, bakalım ne yazıyor? İlk kadın James Bond olan Gamze Hanım kazanıyor. Tebrikler Gamze Hanım. Afiyet olsun diyoruz şimdiden tüm sevdiklerinizle ve yarın sabah yeniden modern sabahlarda buluşma dileğiyle veda ediyoruz sizlere. Rap Mafia geliyor radyolarınıza. The Big Bang Radio Today.